الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نحترئ لأولا نهدان الله وما توفيقي وعط صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى عليه وسلم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 فان لهم ميلاد جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم احصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Miraç gecesi neler vahyettikleri arasında kimsenin bilmedikleri de olduğu gibi e, Tevrat'ta eski kitaplarda da böyle kullara bildirilen meleklerden dahi gizlenen bazı ilimler mevcut. Soruldu ki Ebu İshak onun künyesidir radıyallahu an. Ya Ebu İshak, İshak mahuma. Bu iki karar nedir? Buyurdu ki birinci yazı şudur. لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعُ الصَّالِحِينَ بَعْدَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الْفُجَّارِ الَّذِي أَجْعَلُ عَمَلَهُ إِثْمَا فَاَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفُجَّارِ Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Biz de duyuruyoruz. Ebu Semerkanti Hazretleri bunu zikrediyor. Bu rivati. Benim bir kulum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 ''Nasıl ma beyti min menberi cennet'' Allah nasip eder tekrar tekrar inşallah ''Benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir ravzadır.'' buyurduğu kabri şerifinin yanındaki o ravza, çok daracık tar bir yer. 100-200 kişi, kişi anca sınacak kadar değil mi? Medine Mescidi'nin tümü ravza değil. Ravza neresi? Mübarek yaptığı hücre-i saadet Ayşe anamızın evi işte o evler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 Cennet bahçesi nerelerdir? Biz dünyadayız. Siz bahsettiğiniz yer burada değildir. Neresidir soranlara? Mecalisul ilmi ve hileku zikri. ilim meclisleri zikir halkalarıdır. Nerede ayet, hadis okunuyor? Cennettir. Sen şimdi dünyadayken haftada bir saat, iki saat de olsa cennete girme fırsatı buluyorsun. İnşallah... Bu senin esas cennete yolunu kolay eder. Menselken, ilim yoluna giden şu yola gelirken Allah onun cennet yolunu asan eder. İnner ilim ilim tahsilini heves eden ayet hadis dinleyeyim diye şurada merak edip gelenlerin ayaklarının altlarına melekler kanatlarını gerer.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 Yanındayken konuşmuyorlar. Çıkar çıkmaz. Kadınlar da böyle çok yapar. Ooo. Kaynana gelin hakkında konuşmadan durur mu yani şimdi? Ama işte o çıkacak. Çıktığı anda. Bu da yapacak biliyor musun? Değil. Girdiği anda. Nasılsın yavrum? Böyle bir zaman. Karılar bir taraf. Erkekler başka bir kısım.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 dervişler tekkede herkes oturmuş zikir yapacağına gıybet yapıyor ama gıybeti dinlerseniz daha da anlarsınız tabii yani gıybet sizin bilmediğiniz çok şeyde nereye giriyor gıybete giriyor adamın anma boyu uzun demek gıybete giriyor efendim tipe bak tipe demek gıybete giriyor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 İşte senin, senin musibetin demek dinine vurmuş da senin haberin olmamış. Allah musibeti dinimize vurdurmasın da, Amin. dünyamızda da afiyet buyursun Amma, ama, ama Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem, فَلَا تَجْعَلْ مُسِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا Şu duaya bak, ya Rabbi bize bir musibet bela illa da vurduracaksın.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 Be beş asır İslam'ın merkezidir İspanya şimdiki He, Dolayısıyla Ya Rabbi bize musibet vurduracaksan Belayı dinimize vurdurma evet. Ne dua Siz de Türkçe'sini yapabilirsiniz Arapçasını bilseniz daha iyi olur ama Ya Rabbi En büyük En büyük derdimizi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 Allah'ın düşmanı olarak. Bir de senin gibi ehl-i sünnet itikadı namaz abdesinde, anlı secdede Allah'ın dostu olarak gezmek var. Şuradan af olarak çıkmak var be kardeşim ya. ya. İşte çok büyük bela vuracak. Allah belayı dinimize vurdurmasın. La yenciu minhu illa racülün arafe dinallahi fe alay aleyhi bil kalbi. bi kalbih fedalikellezî sebeqetlehu ssevâbikû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 Efendim hakkındaki bilgiler kadar çoğu gencimizde maalesef din hakkında bilgi yoktur. Nasıl kurtulacak? Nasıl kurtulacak? Şimdi bilmek yetmez. Fecaha denileybilir <gülüyor> zani kalbi. Diliyle cihat edecek kalbiyle cihat edecek. Diliyle cihat nasıl olur? He? Hadi Şerif Teşrîh okuyoruz.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 hoş görmeye girer o zaman da ne olur ne var canım içki içiyor. Zaten biraz keyf, keyifleniyor derdini unutuyor veyahutta zina ne yapacak zina etmeyecek de yani şimdi bu kadar herkes çırılçıplak yani adam da zina etmiş ne olacak yani çok mu bir şey ya tövbe deraf hafı karıştırma gibi normal görmelerde haramı helal görme açısından iman kalmıyor anladınız mı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 değil mi hal size farz olan tabi haç farzı ise haç size tealluk etmiyorsa ayrı zekat farz değil zengin değilseniz ama zekatın kime farz olduğunu öğrenin tabi çünkü zekat bana farz değil zanneden nicelerine zekat farzdır o zekat farz değil zannediyor çünkü zekatın kime farz olduğunun bilgisine vakıf değildir onun için hangi hüküm bana tealluk ediyor hangi hükümden varisteyim efendim öyle ya bunları ayırın ondan sonra ehl sünnet vel cemaat itikadı asla taviz veremeyeceğimiz inanç bilgileri. Bunu ezberleyin, yutun Ezbere böyle konuşun, ezbere. ehl sünnet itikadını. Küçük bir itikad risalesi mesela size onu verebiliyor. Ha birisi diyor ki hocam sen kitaba yazmışsın gidiyor ki, mesela. Bu Bursa'ya gidiyorduk. Köprüde bizi karşılaştırdılar şeyde. Bak burada. Sen diyor yazmışsın ki bu itikad risalesini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 El i sünnet itikadı ondan sonra farz olan ilmihal farz olan size ne farz namazın farzlarına abdest girdiği için gusül girdiği için oradan başlayarak namazda biraz teferruat var sadece bir namaz kılmakla olmaz bunun abdesi var guslu var bozanı var ha namaz bilgisi oruç hac ve zekat ilgililerine yöneliyor bu meseleleri helalı haramı bilecen e ticaret yapıyorum o zaman kazancının helal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 İnsana sermaye olacak bilgiden itikattan inşa'dan yoksun nesiller yetiştirenler iflah etmeyecektir. Bu da böyle bir önemli hadis-i şerif. Yine Hazreti Cabir'den geliyor bir hadis-i şerif radıyallahu anh. Ye'ti ale'n-nasi zamanun yestagfiru'l-mu'minu fih kemâ yestagfiru'l-münâfiqu fih.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 Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün hırsları eşyalı olacak. Alıyor bir cep telefonu böyle, kuzu gibi. Aman böyle onun şeyini de çıkartmıyor biliyor musun? İstindeki naylonu da çıkartmıyor. Camı çizilmez içeri. <gülüyor> Ulan Allah yarabbim. Islah etsin. o sonra bir kapkat çağılıyor, gidiyor tam ya ondan Vuruyor kafaları, hey! Bağırıyor, çağırıyor. Ya ne olacak cep telefonuna bu kadar önem veriyorsun? Yere koymuyor böyle. Amacık bir gözlüğü var böyle. Onu koymayacak yer arıyor böyle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 Sahabe-i öyle soru Hanzale radıyallâllâllâllâllâllâh. Ne faka Hanzale dedi ya resûl Allah. Hanzale münafık oldu. Rasulullah böyle olmaz ya sen münafık değilsin. Doğru Müslümansın. Yok dedi ya Resûlullah. Hanzale münafık oldu. Bu sahabe ne acayip adamdılar ya. Kendilerini kontrol ediyorlar. Etkilerini devamlı fark ediyorlar. İmandaki ibre artışını, yükselişini, hararetin yükselmesi, eksilmesi gibi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 Ha şimdi demek Müslümanlar neyi dinlemek istiyor? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emrine imtisalen اَكْثِرُوا zikraha هَذِمِ الْلَزَّاتِ Lezzetleri kaçıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Ne buyurdu? Süfyan-ı Sevri رضي الله تعالى عن مَنْ اَكْثَرَ ذِكْرَ الْقَبْرِ وَجَدَهُ رَوْزَةً مِنْ رِيَادِ Kim kabiri çok hatırlar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 Tabut görmesin, cenaze arabası yoldan geçmesin. Mezarlıkları tamamen dışa yapacaklar. İskenderi Zülkarneyn Hazretleri gittiği zaman bir memleketleri dünyayı dolaşırken, meşreke Magribe dolanırken bir yere baktı. Geldi birilerine herkes mezarı evin önüne gömmüş. Eskiden köylerde öyleydi. Hala da köylerde çoğu mezarlar evin bahçesindedir. Niye böyle yapıyorsunuz dedi? Bize ölümü hatırlatıyor derler. Aldanmayalım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 Himemuhum butunuhum. Dertleri, işleri güçleri, karınları. Sofra, sofra, sofra. kıbleyi Abdül Abdülbutun. şu sofreyi. Evet. Efendi Hazretleri bunu. Allah dostlarının kıblesi, tabi bu Kabe-i Muazzama'dan da öte, Sidretül Münteha. Allah dostlarının Kabe'si.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 işte bir imtihanda da naneyi yer Allah muhafaza etsin. Adam bir de bakarsın ki sapıtmış. Ya? Sapıt mı yamulmuş? Hanımın dediğine doğru, paranın adresine doğru, helal haram gözetmemiş, Allah'ın dinini korumamış. Durum bu. Ve la geşarul İşte bunlar yaratıkların en şerlileridir. La halakalehum Allah. Allah indinde bunların hiçbir nasibi yoktur cennette.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 ya, günahlarımız yüzünden senden korkmayan, bize acımayan zalim kafirleri başımıza musallat eyleme Amin. Resulullah'ın duası, daha da duaları var. Yaparız Arapçasını yaparız. Amin dersiniz. İnşallahü Rahman. Amin. Sübhanarabbil aliyil alimil vehhab. rabbil âlemin ve's salatu ve's murselin Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amin. Ecma Amin. Allahümme ya alim ya halim ya azim. Lâ ilâhe illâ ente, leke'nâbdu illâke. صاف عنا عنا وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Amin. Şimdi o duamızı yapıyoruz. Amin Allahum maksim lena min haşyetike Amin. Ey Allah'ım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 kulaklarımızla, kuvvetlerimizle verdiğin tüm güçlerimizle yaşadığımız müddetçe bizi faydalandır ya Rabbi. Amin. Nimetlerimi elimizden alma ya Rabbi. Amin. Amin. Bu da çok büyük dua. Ya gözümüz görüyor kulağımsız. Ya Rabbi ölene kadar, son ana kadar bütün uzuvlarımızı çalıştır ya Rabbi. Ve ceal fe'rana men İntikamını ya Rabbi bizim öcümüzü bize zulmedenlerden al ya Rabbi. Zaferle geldik bize düşman olanlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Ve la tec'al musibetena fidina, belamuz dinimize vurdurma ya Rabbi. Ve la tec'al najiretekber hemmena la mablag Dünyayı en büyük kayyemiz haline getirme ya Rabbi. Amin. İlmimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret bırakma ya Rabbi. Amin. Bize ahireti öğret, cenneti öğret ya Rabbi. Amin. Yolunu göster, bize eriştir ya Rabbi. Ve la tusalltu aleyna bi zulubina ma la yaghfiru kefena ve la rahmunâ suçumuz günahımız çok günahlarımız yüzünden senden korkmayan bize acımayan zalimleri kafirleri başımıza musallat eyleme ya rab rahmele ente mevlana ente erhamur rahimin bizahce sen bizim mevlamısın acıyanların en merhametlisisin lutfeyle rahmet eyle cümlemizi mağfiret eyle cehennemden azat eyle hamd kullarına ya rab fazul hayırlı muratları ihsan eyle Umduklarımızdan, el korkularımızdan emin eyle. Amin, amin. Bi hurmet Daha ve Yasin ve alel aleyhi mursalee. ya Rabbel alemin. Allahümme inna neselüke temamen devam Devamel afiye ve husnel hatime. Bizden evvel ölenler Rabbim gari rahmet eylesin, kabullen nur eylesin. Bu cemaattan olan kabirde yatanlarında ruhları için, sizin geçmişlerinizler ervahı için, buraya adı yazılan bütün müminin mümin adına için el Fatiha.